Varlığın kavranması harekettir ee, o açıdan baktığımız zaman şimdi hangi Spinoza diye bir soru sorduğumuz zaman değişik yerlerden e, yorumlar var ama bu yorumların e, bu yorumların içerisindeki diyaletliğe girmeden e, benim arzum ne yani amyane tabirle benim derdim ne yani niçin benim için Spinoza hangi Spinoza soru sorunu yanıtlamak için Şimdi buradan yola çıktığımız zaman üç tane temel eserinden bahsedebiliyoruz ki hepinizin bildiği gibi bu etikası, e, teoloji ve politik inceleme, politik inceleme 3 üç eserinden bahsederiz. Ve evet, Spinoza üzerindeki yorumlar daha çok etika üzerinden değil de bu TTP ve TP üzerinden yani teoloji ve politik inceleme ile politik inceleme kitapları arasındaki gerilimden e, çıkar. İşte sözleşmeci midir değil midir? Ee, bunun dışında işte Potentia potestas, işte potestas mı devretli potantiyeyi mi tuttu gibi buna benzer e, problemler o, olduğunu düşünüyorum e, temel o, o, olarak. Fakat e, ben bir başka yerden e, bakmak istiyorum. O da şu. Teoloji ve politik inceleme ile politik inceleme arasındaki ilişkiye bakıp ondan sonra da etik etiğin, etik üzerinden e, bir gözlem yaptığımız zaman şöylesi bir manzara karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E, teoloji ve politik incelemede Spinoza teolojiye karşı filozof bir Spinoza'dır. Fakat e, politik incelemeye baktığımız zaman... Tam tersi filo, felsefeye karşı politik olandır. Ve bu şekilde de baktığımız zaman ilginç bir nokta karşımıza çıkıyor. Hangi Spinoza'dan bahsettiğimizde teolog bir Spinoza'dan mı, filozof bir Spinoza'dan mı, yoksa bir politik düşünür, makyabal bir Spinoza'dan mı? Bahsedip bahsetmeyeceğimiz biraz e, tartışma götürür, üzerine düşünmesi gereken bir konudur. Bunun belki de işte... Benim problemim politik olan üzerine düşündüğü, düş, düşünmek olduğu için de daha mülkleştirici bir yerden yaklaşabilirim. O anlamda teolog Spinoza bizim algı girmiyor. Yani şu andaki arzu alanımıza girmiyor. Fakat filozof Spinoza ile politik düşünür bir makyavet Spinoza'yı öne çekip üzerine düşündüğümüzde şöyle durumlarla karşı karşıyayız. Mesela şu... E, Politik incelemedeki alıntı çok önemlidir. Ee, Marx'ın herkes bilir sanırım alıntısını. Bu filozoflar bugüne kadar e, yalnızca yorumladılar asıl olan e, hayatı değiştirmektir e, diye. E, Spinoza'nın filozoflar insanları aslında oldukları gibi değil ama kendileri nasıl olmalarını istiyorlarsa öyle tasarlarlar. Bunun neticesi olarak çoğu bir etik yerine bir yergi yazmışlardır. Asla siyasete uygulanabilecek görüşleri olmamıştır. Ve e, daha da e, eleştirel bakacağı cümleler var. Ben yalnızca bunu bir örnek olarak e, çıkardım. E, özetlersek, dersek filozoflar olandan değil olması gerekenden çıkarlar, yergi yaparlar. Fakat etik yapmamışlardır ee, noktası kendisinin söylemidir. Ve işin garibi eğer teolojiye karşı filozof Spinoza'ya ve e, politik incelemeleri baktığımız zaman da işte e, filozof Spinoza'ya karşı bir karşı karşılaştırmak söylemi söylüyorum. Anlaşılması için söylüyorum. E, politik düşünür bir makyavel Spinoza ile karşı karşıya kalırız. Bunu daha doğuşalaştırıyorum. E, T.P. TTP'ye karşısında yani politik düşünür olarak Spinoza, filozof Spinoza'yı olumsuzlamıştır. Şimdi <gülüyor> bu bir içkin bir sıçrama, içkin bir evrim, iç bir, içkin bir e, gelişme midir, yoksa tamam mı, çelişki midir, e, paradoks mudur? Yani bunu bunu e, artık tırnak içerisinde felsefecilere mi bırakalım diyelim ya da <gülüyor> <gülüyor> onu bilmiyorum. <gülüyor> Benim açımdan öne çıkartılması gereken bu boyutta da politik düşünür olarak Mackie ve Spinozadır. Ee, bu iki alıntıyı yani filozoflar olmaları gerekenden değil olması gerekenden çıktılar, yergi yaptılar, etik yapmadılar. Marsın da 11 birinci tezde Forbach'ın tezindeki ifade ettiği gibi. E, bugüne kadar e, yalnızca yorumladılar asıl onu hayata de, dönüştürmektir ifadesinin ne kadar birbirleri ölçüsen ve benzeşen bir yerde olduğunu görüyoruz. Bu açıdan ikinci bir adım daha atarsak, e, politik Spinoza, Marx üzerine düşünmemizi sağlayan çok önemli bir alet çantasındaki bir silahtır, bir alettir. E, Şimdi ikinci soruya geçiyoruz bu konuda. Şimdi birinci sorumuz hangi Spinoza'ydı? İkinci sorumuz neden Spinoza? Neden Spinoza'ya gelmeden hangi Spinoza'dan e, eksik bıraktığımız birkaç not? Şimdi o zaman e, şöyle bir durumla karşı karşıyız. Etik felsefede mi işler çalışır? Etik politik olan da mı işler çalışır? Yani etik politiklikte mi içkindir, felsefede mi içkindir? Bu soru Spinoza'ya önem verenler, insanlar açısından e, üzerinde düşünmesi gereken bir noktadır. Ben derim ki yani bu noktada zaten çok net bu, bu ifadeler sanki böyle felsefe, politik olana böyle ayrıştıran modernist bir pozitivist, disiplinler arası bir ilişkiymiş gibi. Hayır, aynen spinozist bir yerden bir beden ilişkisidir bu. Etik politiktir, her şey etik politiktir. Yani bu anlamda insan kavramı etik politiktir, felsefe de buna içkindir, politik düşünü olarak da buna içkindir. Doğal olarak aslında politik olanla felsefe olanı aşan üçüncü bir kavram mıdır bu? Bunun üzerine düşünülebilir. Ama e, bize neden Spinoza sorusunu sorusuna getirten e, o basamak e, etik politikliktir. Yani benim açımdan artık bundan sonra politiklik kavramıyla etik politiklik kavramı arasında antagonist bir gerilim vardır. Antagonist bir farklılık vardır. Bunu daha ileride da, daha e, e, açacağım, e, uygulayacağım. Neden Spinoza dediğimiz zaman Mars'la ilişkilendirmek açısından? Arkadaşlar uzun şeye girmek istemiyorum. Aslında bu konuda bir e, yazı yazmış e, bulunuyorum. Fakat işte e, dergimizde yayınlanacak. E, ne zaman e, yayınlanacağı bilmiyorum. ya yani 15 ya da 20 gün sonra olabilir. Burada da zamanımız dar olduğu için ana başlıklarıyla gitmek istiyorum. Marx'ın Alman ideolojisinde çok net bir alıntı var. Yani komünizm üzerine bir net bir alıntı. Komünizm bize göre ne yaratılması gereken bir durum ne de gerçeği ona uydurulmak zorunda kalacağı bir idadır. Biz bugünkü duruma son verecek gerçek hareket komünizm diyoruz. O da şu andaki gerçeklikten yola çıkar. Şimdi... <gülüyor> ne olduysa, ki kendi görüşme göre 48 özelleştirisi ve bilimsel Marx e, e, ve genç Marx ayrımını buna girip dağıtmadan konuyu, sonra ilginç bir biçimde e, Fransa'da İst Savaş'ta Marx şöyle bir şey ifade eder, Paris Komünü değerlendirirken. Paris Komünü, Emeğin iktisadi kurtuluşunu sağlayacak bir olanaktır. Bir anda şöyle bir şey düşünelim. Marx için politik olan nedir? Soru budur. Yani Marx için politik olan emeğin iktisadi kurtuluşu için bir olanaktır. İşte anahtar burada bir ne diyelim a priori demeyin, yani aporya dediğimiz yani kriz bir teorinin kendisini kitleyen aynı zamanda e, müdahale edildiğinde ya da işte e, çözüldüğünde sıçratan e, kuramsal kriz anlamına geldiğimiz zaman e, temel e, sorunsal burada başlıyor. Yani Marx'ta politik olan emeğin iktisadi kurtuluşu için bir olanak olması. Yani bunun alıntılarını... E, <gülüyor> Verebilirim. Burada da önümde de var. Eğer konuşma içerisinde olursa çok açık, net bir şekilde ifade ederim. Ee, biraz daha ilerleyelim. Emin İçsadi Kurtuluşu'nu tuttuk Aa, oradan. Ee, bunun nedir? Ne demek istiyor buradan? diye bir soru sorduğumuzda Kapital ve Grundist'te bunların çok açık net şeyleri olmasına rağmen eğer soruyla bakarsanız yanıtlarını bulmasını, bulabileceğiniz bir durum olmasına rağmen Goa Harfurt programında çok daha açıktır bu Goa Erfurt programında şöyle bir durum var Emek evrimi uğrayarak toplumsal emek haline geldiği ve böylelikle zenginliğin kültürün kaynağı olduğu ölçüde emekçi de yoksulluk ve temsiliyet teslimiyet çalışma, çalışmayana servet ve kültür gelişir daha başka alıntılar da var arkadaşlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum: Emek, zenginliğin, kültürün, boş zamanın ve bir geçim aracı olma özelliğini taşıdığı koşullarda e, emin iktisadi kurtuluş mümkün değildir. Bu neye bizi götürüyor? Biraz daha ilerlersek kapitalizmin bir ekonomi politiği varsa komünizmde bir ekonomi politiğinin olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor bize. O zaman şöyle bir durumda karşı karşıyayız. Yani altyapı nasıl üst yapıyı bölüyorsa komünizmde altyapı üst yapıyı bölüyor. Hızlı geçiyorum. Eğer muhabbet ederseniz onun alıntılarını çok daha net de verebilirim. Ee, eğer komünizmde de bir ekonomi politiği varsa... ve ekonomik politik yani emeğin iktisadi kurtuluşu yani boş zamanın zenginliğin kültürün ve bir geçim aracı olmaktan çıktığı çıkacağı ya çıktığı anda ya da çıkma sürecinde politik olan sönümlenir. Yani Marx'ta politik olan emeğin iktisadi kurtuluşuna bağlı olarak sönümlenen bir olgudur. Bu Marks'lerin tamamı fark ettiği ya da fark etmediği fakat özellikle günümüzde tamam günümüzde kendi bu topraklarımızdaki Marksistlerin pek de üzerine düşünmediği bir hakikattir. O zaman Marx'ta komünizmin bir ekonomi politiğinin ve politiğinin olmadığını görürüz. İşte politik olanın üzerine düşünmek, işte Marksizmi bu aporeсына müdahaledir. Yani Spinoza üzerinden, politik olan üzerinden komünizmin politiği olarak Marx'ın komünizmin ekonomi politiğine müdahaledir. Yani Etik politiklik içinde nasıl ki felsefeyi içeriyorsak bedensel alanda da altyapı üst yapı ya da ekonomik olanla politik olanın ilişkisinin tamamı ortadan kaldırıldığı bir bedensel bir yer haline geliyor. Ee, <gülüyor> Spinoza'nın neden Spinoza sorusu ikinci bir noktada bu. Şimdi hangi Spinoza ve neden Spinoza'yı ilişkilendirdiğimiz zaman bir politik ihtiyaç olarak çıkıyor. Ee, etik politik olan, politik düşünür bir makyabes Spinoza'nın politik olan üzerindeki yanı e, etiğin kendisi olarak karşımıza çıkıyor. Buradan da yola çıkarak Marx'daki komünizmin ekonomi politiğine Spinoza'daki komünizm politiği olarak müdahalesiyle geldiğimiz ee, geldiğimiz noktada spinozayı'nın altını çıkart çizdirecek, öne çıkartacak e, durumla karşı karşıyayız. Şimdi ben kısaca şimdi buraya kadar geldiğimiz zaman biraz çok politik geçti, ama hmm, politik olmadan diğer konuların da anlamlandırılması zemini ya da kavramların anlamlandırılması zemini çok açık olmuyor. Üçüncü bir başlık ve son başlık Spinoza'nın temel nosyonları. Bunu yapabilmemiz için arkadaşlar çok karışık gibi görünüyor. Bu yazılanlar, çizilenler yani Döloz'de de karşımıza çıkıyor bu. E, nedense bu konuda katkı verenler niyetlerini aşan bir yerden anlaşılması zor metinler, çeviriler e, karşısında okuru ya da bu konu üzerine ihtiyaç olanları e, düşürüyor. Ee, konunun ana halkalarını yakalayabiliriz gerisi tamam teferruat demiyorum çok önemlidir tabii ki ben ana halkalarını anlaşılabilir bir yerden anlatmaya çalışacağım bunu yapmak için üç tane başlığımız var bir e, fazla ile bu kelimeyi söylemekten çok zorlanıyorum ama e, böyle bir kategorizasyona girmek gerekiyor filamolojinin müdahale ettiği nedir sorusudur Fenomolojinin müdahale ettiği sorusunu ben bunu e, açmadan ya da fenomolojinin müdahale ettiği yeri açarak daha doğrusu fenomolojiye girmeden e, Hobbes ve Spinoza'yı karşı karşıya getireceğim. Fakat Hobbes ve Spinoza'yı karşı karşıya getirmeden önce Hobbes ve Spinoza'dan önceki durumla Hobbes ve Spinoza'yı karşı karşıya getireceğim. Ondan sonra da Hoss ve Spinoza'yı da ilişkilendireceğim. Farklılıkları ortaya koymaya çalışacağım. Hoss ve Spinoza'dan önceki durum fenomenolojinin müdahale ettiği yerdir. Bu çok önemli bir kategorizasyon olarak düşünüyorum. Ee, beş ana başlık altında sıraladım kendimce bunu. Anlaşılır olsun diye. Ee, varlık neye göre tanımlanır? Bu birincisi eğer... Bunu zihninizde e, sıraladığım şeyleri ha, yalnızca hatırlamak için tutarsanız e, anlaşılırmak açısından. İkincisi, ha, önce hak mı gelir, ödev mi gelir? Bu çok önemlidir çünkü politik olanın üzerine düşünmek, aynı zamanda doğal hak denilen bir kavram üzerine düşünmektir. E, fakat ne yazık ki bizim... E, Toprakların e, Marks'leri politik olan üzerine pek düşünmedikleri için eğmenlik teorisi üzerindeki çok önemli kavramlardan bir tanesi olan doğal hak e, denilen kavram üzerinde de yeterli değillerdir. E, son söyleyeceğimi hemen söyleyeyim: Burcu ve eğmenlik teorisi içinde kalmışlardır. E, <gülüyor> Üçüncüsü yetki hangi haktan gelir? Bu üçüncü önemli başlık. Dört, politik olanı kim yönetir? Beş, insan nedir sorusu. Şimdi arkadaşlar, birinci soru. Yani Hobbes ve Spinoza'dan önce varlık nedir sorusuna varlık özüyle tanımlanır. Su. Bu varlık neyle tanımları denildiğinde Hobbes ve Spinoza'dan önce varlık özüyle tanımlanır. Bu öz nedir? Pneumolojiye gireceğim hemen çıkacağım. Öz görünüş ilişkisi. Asıl olan özdür bilgi oradadır onu kavramak gerekir. Fakat burada en önemli nokta özün ahlak olmasıdır. Yani varlığın dışında bir iyiliğin ve kötülüğün varlığıdır. Varlık öz olan kendi dışındaki iyi ve kötüye uygun olarak kendi varlık değerlerini taşır ve devinir. Bu bağlamda varlık... Kendi dışındaki iyi ve kötüye göre deminindiği için ee, varlık ahlaka göre tanımlanır. Ve bu bağlamda ahlak aşkındır ve şunu emreder. Yapman gereken şunlardır. İtaatkardır. Hak değil, ödev yükler. Hobbes'le Spinoza'da da gelir. Bu yaklaşık olarak e, kaç yüzyıllık bir söylem. Yani 17. yüzyılların içindeyiz. Yani birazcık da yaparsak eyvallah, hoş geldiniz arkadaşlar. Yani, o, 16, e, yani 2000 yıllık e, bir e, bir söyleme gelir, müdahale yaparlar. Varlık özüyle tanımlanmaz. Va, i̇yilik ve kötülük yoktur. Varlık kudretiyle tanımlanır. Bunun müdahale edildiği andan itibaren artık ee, varlığın tanımı dünyevileşmiştir. Varlığın tanımının dünyevileşmesiyle birlikte yani bunu daha şey sekülerleşme diye e, ifade edersek e, bunun ifade edilmesiyle birlikte eymenlik teorisi arkadaşlar modernizmin içine girer. İşte tam buradayken yani Hobbes ve Spinoza e, varlık eee Özüyle değil kudretiyle tanımlanır. İfadesiyle birlikte. Öz yoktur. İyilik ve kötülük yoktur. Varlık kudretiyle vardır ve tanımlanır. Bu bağlamda iyi ve kötü tekilliğin öznelliği tarafından tanımlanır. Yani tümelliğin aşkınlığı tarafından değil diye bir darbe indirildiğinde büyük bir skandal kopar. Bu skandal karşısında... Eee... Hops yırtar. Çünkü İngiltere'nin iç savaşı içerisinde krallığı koruması gerekir. Ve o kadar korkaktır ki... ...bu sezgiyi gördüğü için de tamamen Fransa'ya kaçar. Fakat işte Leviathan de dediğimiz e, kitabı ilk önce oradan... ...ondan sonra Leviathan'ı yazar. Bütün derdi krallığı seküler ve dini bir yerden teorileştirmek... ...ve hemenlik teorini kurmaktır. Fakat modernizmin içerisine girer girmez arkadaşlar... Hopps modernizm içinde kalır. Spinoz e, Hobbes burada e, bunun biraz daha Marksist bir söyleme de indirgeyeceğiz. Sınıfın kudreti iktidar olmaktır. Hükmetmek için iktidarı talep etmektir. Biraz daha hemenlik teorisinin kavramlarıyla konuşursak politia potestastır. Yani politik olan İktidardır. Spinoza'da ise kudret hükmetmeyi talep etmez. Tam tersi kudret ortak olanı talep eder. Bu çok köklü bir farklılık. Farklılığı ifade eder. Kudret içkinliktir ve politia potentiyadır. Politia politik olan potansiyelde çalışır. Hopsa ise politik olan potestasla işler çalışır. Bu çok temel bir kök farklılıktır. Ee, ana hatlarını veriyorum arkadaşlar. Onun için ya belki muhabbet edersek ee, şey yapabiliriz, geliştirebiliriz bu meseleyi. Ama şunu da vurgulamakta yarar var. Bu anlamda Spinoza için potentia yani politik olan ya da politia'nın potentia olması çokluğun demokrasisidir. Ama şeyde baktığınız zaman, Hobbes'a baktığınız zaman bu potestas kraldır. Ee, birisi tekilliğin özelliğine dayanır. Tekilliğin özelliğinin talebidir. Diğeri ise tümelin ve aşkın olanın talebidir. Hükmetmek bir iktidar talebidir. Şimdi ikinci soruya geçebiliriz. Önce ödev ya da hak sorunsalı. Hobbes ve Spinoza öncesinde önce ödev vardır. Ahlak dediğimiz, hatırlarsak öz dediğimiz, iyilikler ve kötülükler dediğimiz erdemli ahlaklı birey ya da erdemli e, yurttaş ya da erdemli ahlaklı bir toplum e, e, anlamına e, gelir ki bu da ahlak olması gerekeni emreder emretmek itaattır itaatte görevdir e, Hobbes bunun sekiderliği vardır arkadaşlar Hobbes söyler evet kudrettir Tekillik kavramı Spinoza ile birey kavramı farklıdır. Hobbes'ta birey ve egodan çıkar. Fakat ee, toplumsalı belirleyen, yani ahlakı belirleyen e, sivil toplumdur. Yani korkudur. Herkes herkesin tanrısıdır. E, doğal hakta. E, ancak korku insanları... Toplumsallaştırır. Öldürme hakkı eşitliğin ilkesidir. Böylesi de saçmalıkla ilgi çekici yanları falan var. Doğal olarak da devlet yani toplumsalı kuran, yani politik olanı kuran, yani ahlaki olanı kuran, politik olan korkudur ve öldürme yet yet yetkisidir. Ee, doğal olarak e Hobbes'ta ahlak yine aşkındır ve tümeldir. Ama Spinoza'da ise doğal hakta eğmenlik birliği parçalanamaz. Tektir. Ee, önce ödev gelmez. Sürekli haktır. Yani sürekli olarak varlık kendi kudretini tekilliğin öznerliğinde sürekli var etmek, üretmek, korumak ve sürdürmek de içkindir. O ee, bu açıdan da eee Hobbes modernitede kalmasına rağmen Spinoza yine bir modernitenin dışına çıkar. Ve doğal olarak da politik olan doğal haktır. Etik politiklik içkinliktir. E, ve tekilin öznelliği politik olanı kurar. Çokluk ve demokrasi kurar. Yani böyle devlet korku şeyi falan değil. 3. Burada biraz daha bir daha netleşme o, o olacak. Ee, neydi bizim üçüncümüz? Getti hangi haktan gelir? Hos ve Spinoza öncesinde yasa bengidir. Sonlu olamaz. Birazcık eğer antik Yunan'da e, şeyiniz varsa, bilginiz varsa, e, tiran. Demek Yani krallığın tirana dönüşmesi demek, e, kralın kendisinin yasa koyması, bu uygu anlaştırması anlamına gelir. Bu şu anlamı, sen yasayı birey olarak, insani varlık olarak eğer koyuyorsan, yasanın sonsuzluğunu kırıyorsun demektir. Ki bu tiranlık anlamına gelir ki böyle bir durum. Evet. <gülüyor> politik olan tanrının hakkı bunu kullanmaktır. Krallar tanrının hakkını kullanırlar yetkilerinde. Yeryüzünde tanrıyı temsil ederler, Ahlakı temsil ederler, özü temsil ederler. Şimdi Hobbes'ta bu nasıl oluyor? Hobbes geliyor, tak. Tamam diyor. Tanrının diyor krallığı yok. Bunu da teolojik bir boyuta oturtuyor. Birazcık ek bilgi olsun diye söylüyorum. Yahudilerde yahu, e, Tanrı, Tanrı kraldır. Tam bir politik toplumdur Yahudi toplumu. E, fakat Yahudilerin Tanrı'nın krallığını reddetmesiyle birlikte Tanrı krallıktan vazgeçer. O günden itibaren Tanrı krallık bitmiştir. Seküler krallık vardır. Tanrı bizi yalnız bıraktı. Biz kendi kralımız seçmeliyiz. Yani arka plan çok net bu şekilde. Ee, ve Hobbes sözleşme ile arkadaşlar sözleşme ile bu eğmenlik hakkını krala devreder. Yani kralın iktidarı sözleşmenin hakkı üzerinden bu yetkiyi kullanır. Ve doğal olarak politik olan temsili olandır. Yani sözleşme devredilen aynı zamanda temsili alan aynı zamanda bağımsız ya da özel alandır ve Hobbes'la birlikte modernite'nin eyalet teorisine gireriz. Yani devlet devlet e, temsili görece özel ya da bağımsız olan bir alandır. Yani toplumsal alan ve siyasal alan ayrımı ayrışır. E, Bu durumda sözleşmeyle bütün doğal hak ve emenlik hakkı krala ve tüzel kişi olan, politik olan alana devredilir. Şeyde ise, Spinoza'da ise kalkar. Buna tam bir itirazdır. E-Emenlik hakkı birdir, tektir. Devredilemez. Ee, ve bundan dolayı da ...temsiliyete ve buna bağlı politik alan ve toplumsal ay alan ayrımına müdahaledir. Aynen etikteki beden kavramı akıl ve duygu birliklerinin eş zamanlık ve eş mekansallık olarak algılanması gibi. Zamanımızı bir türlü ayarlayamadım ama... ...dörde hemen kısa geçiyorum o zaman. Hmm dört özü uygulama alanı siyasaldır siyasal ha kim özü uygulayacak siyasat e, siyasal alanı uygulayan nedir kimdir sorusudur e, Hobbes ve Spinoza öncesi öz bilgelik ister yöneticilerimiz bilge insanlardır ve arkadaşlar şu çok az insan tarafından bilinir gibi gelir bana gelir tabii ki burada yanlış bir ifade kullanmayayım Platon Politik bir düşündürdür. Felsefeyi politik bir düşünce için e, anlamlandırmıştır. Bu anlam zeminini çok iyi kurmak lazım. E, akademi'yi filozof krallar yetişsin diye kurar. O zaman Atina'sının e, demokrasi ve işte krallık meselesindeki tartışmalardan sonra bir sürü e, o, politik altüst oluşumlardan sonra yöneticilerimiz. Bilge insanlar olsunlar. Filozof insanlar olsun ki özü iyi uygulasınlar. iyi yönetsinler. Etik ahlak erdemli bir toplum olalım. Onun için o da tartışmalı ama devlet kavramını e, devlet kitabında yöneticilerin özel eğitimleri falan filan vesaire. Hops burada e, bunu seküler olarak alır. Bizi yöneticilik olan Sözleşmeyle devrettiğimiz tüzel kişiliğindeki kral ve devlettir. Ee, çok ciddi bir bürokrasinin kapısını açar. Ee, Spinoza'da ise benim tekilliğimden yani tek birey olarak benden yetkin bir birey yoktur. Spinoza bu çok açık ve nettir. Şöyle bir alıntıda söyleyebilirim. Toplum siyasal olumlu ortaklaşa elinde tutmalı. Kimse eşitine hizmet etmemelidir. Tekilleri, tekilliklerin kendini yönetme hakkı doğal haktır. Bu hak devredilemez. Çokluk bu hakkı işleten çalıştıran etik politik bir mutlaklıktır. Beşte hemen giriyorum. Beşte arkadaşlar Hobbes ve Spinoza öncesi insan nedir sorusu toplumsal, politik bir ahlaki varlıktır. Ee, Tanrı'dan çıkar, akıl ve kul kavramlarından çıkar, tümel ve aşkındır. Hobbes asosyaldir, insan asosyaldir, atotlumsaldir, ahlakidir. Tamamen sosyaliteyi, politikayı, ahlakiliği kuran politiktiktir. Devlettir, devletin korku gücüdür ve ben ve egodan çıkar. Sibinoza ise şöyle başlangıçtaki söylediğim gibi toplumsal, siyasal, ahlaki varlık diyebilir miyiz? Diyemeyiz ama şunu söyleyebiliriz doğal hakkın içinde görür ve etik politiktir. Sibinoza'daki doğal hakkın içinde görür ve etik politiktir ve bu herhangi bir şekilde böyle işte ee, asosyal, apolitik falan de değildir e, ve politikliği de bu tekilliğin özelliği olan etik politiklik kurar e, diyebilirim ve bedenden, tekillikten ve kudretten çıkar. Sonuç olarak şunu şöyle bir soyutlamaya karşı karşıya kişi olarak ben kaldım. Politika kavramıyla etik politiklik kavramı antagonisttir. Bir sınıfsal bir farklılıktır. Sınıfsal bir söylemsel farklılıktır. Politik olanın üzerinden bir farklılıktır. Komünizmin politik olanıyla kapitalizmin ya da işte sermayenin politik olanı arasında bir antagonizma politiktir. Buna bir ihtiyaç vardır. Ya kudret denilen kavramı doğal hak eğemenliğin devriyle oluşan temsili ve bağımsız olan iktidar üzerinden kuran tümel bir politika ya da kudreti ortak olan üzerinden doğrudan tekilliğin üzerinden kuran politik olan etik politika arasında bir ilişki. Buna tercih etmek durumundayız. Yani bu şekilde bir e, soyutlamayla ben çok zamanınızı aldım kusura bakmayın. E, burada bağlayayım. Ben söyleyeceğim bu kadar birisini zamanımız varsa muhabbet edebiliriz. Sohbet edebiliriz. Kendi aramızda yani muhabbet edebiliriz. Sürçülük sanat dizsam af Ya modernite şöyle söyleyeyim. Modernite dil konusunda ekonomi konusunda, insan kavramı konusunda, hayattaki her türlü konuda bir ölçü içerisinde tekleştirmedir. Ve bir bir tahakküm ilişkisi olarak kurar. Ve doğal olarak da aslında politik sınırlar içerisinde, bu ulus devlet altında, emeğin ücretlemek altında sınıflaştırarak politik hakim altına alınması, kültürlerin tahakküm altına alınarak tekleştirilmesi, Bunların hepsi temsili, aşkınlık ve tümellik içerisinde varlığın tanımlanmasıdır Şimdi Spinoza'da ise tam tersi bunların hepsi tamamen reddedilir. Töz olarak reddedilir. Çünkü varlık kudriti etik politiktir. Yani tekilliğin öznerliğin üzerinden varlık tanımlanır. Tekilliğin öznerliği üzerinden varlık tanımlandığında öznerliğin, tekilliğin öznerliğinde çokluktan bahsedebiliriz. Yani bir birlik kavramından bahsedeceksek ancak tekilliğin özelliklerini özgürleştirdiğimiz bir çokluktur bu. Politik olanı ya burada kuracağız ya da temsiliyette, aşkınlıkta, tümelde ve tekleştirmede kuracağız. İşte Spinoza modernitenin bu aşkınlığının, temsiliyetin, tekleştirmenin, siyasal alanla toplumsal alanın ayrışmasının hepsinin dinamitler. Felsefi olarak dinamitler, politik teori olarak dinamitler. Bu anlamıyla yaklaşıyor Hayır, hayır. Hayır, i̇şte burasında bir farklılık var. Şöyle söyleyelim, postmodernizm bir modernite eleştirisidir. Eyvallah, burada, burada postmodernizm ve modernite eleştirisinde hiçbir rahatsızlık yok. Fakat ne yazık moderniteyi eleştirmek konusunda postmodernizm bir kudret sahibiyken, bugünkü politik olanı tamam mı yok sayar, belirsizleştirir. Yani ne yapacağız sorusunu sorduğumuz zaman... Hiçbir dilsizdir, dilsizleşir. İşte burada tam tersi postmodernizmin modernitenin eleştirisinden bıraktığı yerden demeyeyim de e, daha farklı. Yani politik olan üzerine düşünürsek bizim zaten modernite eleştirimiz modernitenin kuruluşuna içkindir zaten. Hani şöylesi bir durum yok tarihsel olarak modernite oldu onu eleştireceğiz yeni bir dönem. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman e, postmodernin bıraktığı şey kuruculuktur. İşte Spinoza ve Deleuze, özellikle Spinoza'nın politikliği, tekilliğin öznerliği ve çokluğun demokrasisi postmodernitenin dilsizleştirdiği politik olanı dilleştirerek e, günümüze getirir. E, şey Spinoza tekillikten çıkar, birey kavramını reddeder. Yani Foucault'un o söylediği şey çok önemlidir. Yani birey kavramı. Kapitalizmin disponsividir. İktidarın işletilip çalıştırılması disponsividir. Teknolojisidir bir birey kavramı modernitenin en önemli gücüdür. Tekillik tekillik Spinoza'da da birey değildir. Ego değildir, ben değildir. Descartes'la bu konuda aynı dönem olmasına rağmen en önemli farklılıkları buradan yatar. Kant'ın egoyu binden özden kopurup Descartes'ta özneyi kurması ve özne özneyle tümelliğin sekülerleştirme ahlakı, Hobbes'un ahlakını tamamlar. İşte, e, muhabbet ediyoruz ve modernist sol burcu ve eğmenlik teorisinin Hobbes ve e, Kant üzerinden düşünürsek özne ve e, e, eğmenlik olarak içinden çıkamamıştır. Ve o, onun sönümlenmesi üzerine gitmiştir. ekonomi politik e, e, getirerek. Yani burada bir problem var. Spinoza bu açlardan baktığınız zaman modernizminin içinde olmadı. Yani e, tabii ki Bu bir yorum. Yani ben Ama bunu vicdanımda e, samimiyetimle gördüğüm, hissettiğim bir şey. Yani şöyle bir durum olsa şunu çok açık bir şekilde söylerim. Yani modernite yanı vardır. Şöyledir, böyledir. Fakat bunun yanında da şu yanların falan vesairesinde almak lazım, taşımak lazım. Ki böyle de bakılabilir. Bir alet çantasıdır. Yani ben spinozist değilim. Yani böyle de şekilde de böyle mükleştirecek tapacak bir durumumuz da yok yani bizim derdimize çare olması noktasında bu insanların emeklerini kendi öznerliğimizin tekilliğimizin öznerliğinde bir güce dönüştürmek bu konuda bilmiyorum yeterli bir şey verdim yanıt oldu mu olmadı mı onu arkadaşım hani Sipinoza'nın çok eksikliği var kendi içerisinde zor bir dönem çok genç bir insan yani, e, ve çok genç olarak ölmüş bir e, düşünür e, fakat zamanında gerçekten bence anlamlı şeyler soyutlamalar bırakmış bir e, düşünür aynı zamanda. E, onun üzerine düşünmek, geliştirmek daha doğrusu şöyle bir şey var. Politik olanın üzerinde düşünürken bir problemimiz var Ya yani Mesela bunu... En önemli şey Kürt siyasal hareketinin gelmiş olduğu boyuttaki demokratik özellik tartışmasıdır. Bu demokratik özellik tartışması politik olan nedir sorusunu üzerinde kafa yormadığınız süre içerisinde hiçbir yere oturmaz. Yani bu politik olan nedir sorusuyla çok bağlantılıdır. Ee, ve bence e, spinozist bir e, politik olan üzerinden e, kendini anlamlı kılmaktadır. Yani Kürt siyasi hareketinin kendi diline baktığımız zaman da da onu orada görüyoruz. Yoksa modernizm politikalarının içerisinde eğer konumlandırmaya, anlamlandırmaya bakarsak, e, bilmiyorum yani o da olabilir de. Ama bir şeyi açmıştır, bir şeyi tartıştırmıştır. Yeterince biz tartışmıyoruz bunu. Yani nasıl ki ekonomi, politik hala da iktisatçılar bu. Marx'ın ekonomi, politik, ekonomi, politik tamam güzel. Bu çok önemli. Şu kesinlikle doğrudur. Marx'ın değer teorisini. Antikapitalizmin bir kudretine, antagonist bir biçimde politik bir kudretine dönüştürmediğimiz oranda da hiçbir karşılığı yoktur. Yani o da ayrı bir mesele. Ama bütün mesele Marx'ın emek değer teorisini biz ekonomik politik olarak modernizm diyalekliğine mi gömeceğiz? Yoksa Marx'ın emek değer teorisini kapitalizme karşı antagonist bir yerden politik bir kudrete mi dönüştüreceğiz? Soru bu, politik okumakla bağlantılı bir şey bu.